sizi inancınızdan saptırmak istedi. Halbuki onlar sadece kendilerini saptırırlar da bunun farkına bile varmazlar. Ey ehli kitap, siz de yanınızdaki kitaplarda doğruluğuna tanık olup dururken Allah'ın ayetlerini ne diye inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap, niçin bile bile hakkı batıl ile karıştırıyor? Niçin bile bile hakikati gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir güruh,